Düşün gün günahlarım çok Geceleri sabahlarım yok Duramam hiç elimde değil Göremem ki neredeyim Kendime, aslında hepsi kendime, tüm yazılan Gönülden, içimden, kalbimden, dünümden, bugünden, suçumdan Kendimden geçer gibi, ölümler seçer gibi Alınmam yeter gibi, korktuysam bela gibi Duyulan sela gibi, melekler emin gibi Nefesim biter gibi, ruhum da gider gibi Sokaklar evim gibi, yerlerde yatan gibi insanlar cani gibi, utanmaz benim gibi yağmurda da kursun gibi Herkes kalan bir sen gibi, bir ben gibi, bir var, bir yok, bir an, bir çok, bir yol gider. Dünüm, bugün döner, durur, susar, görür, bakar, yakar, sonum gelir gibi. Bugün hali nedirim ya? her gün. Alırım yok bulamam hiç elimde değil göremem ki neredeyim bugün gün hali yemin ah yeah, uh, son get your boss son get it ya ne varsa yolun sonu şans uzakta kan perde altında düşüşüm bu düşüş kan busa dönüştürür fusan parona yan hangisi? Anlamazsın ne söylesem boşa zaten hiç kimse anlamazdın Bu aksiyete değil gerçekler ve yazamazdın Yaşatan yaşamazdın bu yığır yok yardım Oyundan çıkamazsın kendinden kaçamazsın Ve en boktanı bu içimden bir ses diyor Çek dediğim ve kendini vurma Yitgenlerim durduramaz çığlıkları duyuyorum Peşimdeki imtislerin ses bunlar Lütfen beni kurtar masamda tüm kurtar artık Masallarda kaldı unuttuğum mutluluklar Tükendi tüm, Tükendi tüm umutlar Tükendi tüm umutlar Bugün halim Yine terim yok Düşün gün Günahlarım çok Geceleri Sabahlarım yok Duramam hiç Elimde değil Göremem ki neredeyim, bugün halim <Gülüyor>